Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatü vesselamu ala men la nebiye ba'de İnşallah biz tefsir derslerine başlayacağız değil mi? Tefsir derslerinde de begaviyyeden takip edeceğiz. Niye begaviyyeden? Yani bir kitaptan takip etmemiz gerekiyor. Biz her zaman söylüyoruz. Öğrencinin elinde mutlaka takip ettiği bir kitap olmalı ki o kitap üzerinden hoca ders yapmalı. Ha ona ek yapabilir, onu genişletebilir, orada anlatılanları e, olabildiğince uzatabilir ama mutlaka bir kitap üzerinde bir ders e, takip edilmeli. Mesela ben şu an tevhid ve hakimiyet alanında herhangi bir konuyu hiçbir kitaba bağlı kalmaksızı sana anlatabilirim. Ama hangi konudan başladık, arkasından hangi konu gelecek, derli toplu olarak öğrencinin önünde bulunması açısından mutlaka bir kitap olması lazım. Bundan dolayı bir kitaptan takip etmek her zaman e, iyidir. Sen de ileride e, ders vermeye başladığın zaman birilerine mutlaka ama mutlaka benim nasihatim hangi ders olursa olsun, hangi ilim olursa olsun bir kitaptan takip edilmesi gerekir. Biz En'am suresinin tefsirine başlayacağız. Begavi, İmam Begavi'nin nedir tefsir ismi? Maalimut ma Tenzil değil mi? Ee, onun kitabından takip edeceğiz. Bu kitaptan takip etmemizin sebebine gelince İbn-i de dediği gibi içerisinde selefin kavillerini barındırması, sahih kavillerini barındırması açısından en sahih, en sıhhatli, en güzel tefsilerden bir tanesidir. İkinci sebebi ise bizim dışımıza da sosyal medyaya dağıtacağız bu dersleri. Sosyal medyadan da takip edecek arkadaşlar için de Türkçe de mevcut. Güzel de bir tercümesi mevcut. Öyle çok da pahalı bir rakam değil. Biz Arapçasından devam edeceğiz ama Türkçe'sinin takip etmek isteyen arkadaşlar için de Türkçesi mevcut güzel bir, onlar için de güzel bir ders olacak. Tamam, bu birincisi İmam Begavi'den En'am suresinden başlayacağız. Tabii başından sonuna kadar İmam Begavi'nin tefsirini okuyacağız diye bir iddiamız yok ama birkaç tane Mekki sure, birkaç tane de Medeni sureyi mutlaka okumaya çalışacağız. Bu birincisi. Şimdi tabi okumaya başlamadan önce biraz mukaddime yapacağız. Bir Kur'an üzerine mukaddime yapacağız. Bir de menheç üzerine mukaddime yapacağız. Bir de en'am suresine toplu bakış diyeceğiz. Ve bu mukaddimeler 3 veya 4 ders sürecek. 3 veya 4 ders sürecek. Dersleri 50 dakika 60 dakika yapmayacağız ama biraz daha kısa tutacağız. Yani bir Kur'an üzerine bazı şeyler konuşacağız. Tabi bunlar biraz muhtasar olacak Kur'an üzerine konuşacaklarımız. Çünkü bunları gerekirse, gerektiği zaman, yeri geldiği zaman tefsir usulü derslerinde konuşacağız. Ama tefsir derslerine başlamadan önce bazı muhtasar, çok önemli bilgileri, talebeye, dinleyiciye faydalı, olması, e, faydalı olacak, çok önemli bilgileri vermemiz gerekiyor muhtasar olarak. Buna dair bir mukaddime yapacağız. Daha sonra... Menhece dair bir mukaddime yapacağız. Niye? Çünkü Enam suresi ağırlıklı olarak iki şeyden bahsedecek. Birincisi akideden bahsedecek, itikattan bahsedecek, la ilahe illallah'tan bahsedecek, İkincisi ise menheçten bahsedecek. Biz menheç nedir? Bunun önemi nedir? Şu Türkiye'de daha bilinmiyor. Bu Türkiye'de bilinmediği için de işte bu sapmaların sebebi bu. Ve özellikle günümüzde Mesela bundan yaklaşık bir on sene önce veya bir sekiz sene önce ben bir hoca arkadaşa demiştim ki senin vela ve bera akidesi noktasındaki menhecin senin menhecin vela ve bera dostluk ve düşmanlık konusundaki senin menhecin senin itikadını senden alıp götürecek demiştim. Böyle başka başka hocaların da olduğu İstanbul'dan bazı e, hocaların olduğu bir kitap evinde konuşulmuştu ve ben bunu bir hoca arkadaşa demiştim senin. Vela ve bera hususu yani vela ve bera ki menhecin senin akideni yerle bir edecek ileride. Yani bu böyle olacak demiştim ve bugün görüyoruz ki bu böyle olmuş durumda. Ve biz hala menheç nedir? Menhecin önemi nedir? Menhecin hastedilen nedir? Bunu hala anlatabilmiş değiliz. Yani insanlar anlamadı demiyorum biz anlatamadık. Biz bunu anlatamadık. Bir arkadaş gelmişti, bir çalışma yapacaklardı. Yine bir hoca arkadaş gelmişti. Uzun uzun yapılacak bu çalışmanın İslam'da olmadığını, menheş olmadığını, metot da olmadığını, yapılacak bu çalışmanın mutlaka uzun vadede akideye olumsuz anlamda tesir edeceğini anlatmıştım. Çıktıktan sonra işte soruyorlar yani konuştun mu işte Murat Gezenlerle? Evet konuştum hiçbir delil getirmedi bana. Doğru hiçbir delil getirmedim. Çünkü menhece anlatamadım ben orada. Bundan dolayı Enam suresi çok ağırlıklı bir şekilde menheçten bahseder. Bir, yani bu mukaddimelerde göreceksin. menheci sapma karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bak böyle saparsan sen hüsrana uğrarsınlar bak. Sen zalimlerden olursun der. Ha. Enam suresi bundan bahsedeceği için biz bir menheç dersi yani menheç nedir ne değildir böyle derli toplu bir. Çalışma yapma, bunu kısaca bir özetlememiz gerekiyor. Mukaddimenin bir tanesi veya iki tanesi de bununla ilgili olacak. Bir de benim her tefsir dersine başladığımda o sureye toplu bakışlarım ben. Şimdi ben kendi zihnimde Kur'an'ı bir kütüphaneye benzetiyorum. Kur'an bir kütüphaneye filan benzemez, sadece teşbih bizimki. Surelerde, surelerde o kütüphanede kitaplar. İşte Mekki sureler, kitap kütüphanenin bir kısmında, medeni sureler kütüphanenin bir kısmında her bir kitap bir sure. Tamam mı? Her bir kitabın her ne kadar içerisinde farklı farklı konular da olsa her bir kitabın bir temel konusu vardır. Onu bulmak lazım. Allah'ın değil mi? O kitap elinde aldığın zaman ben bir kitap okuyacağım zaman öncelikle içindekiler bölümüne bir atarım. Göz atarım. Yani Kitabın içini tamamen okumadan önce kitabın tamamına bir vakıf olmaya çalışıyorum. Bu kitap neden bahsediyor? Kaç bölümden oluşuyor? Altı bölümden. Her bir bölümde nelerden bahsediyor? Birinci bölümle ikinci bölümün alakası nedir? İkinci bölümle üçüncü bölümün alakası nedir? Yani önce zihnimde normal bir kitap okuyacağız zaman önce buna bakarım ben. Yani içindekiler bölümünü birkaç kere okurum ki... Bununla neyi kastediyorum, neyi yapmaya çalışıyorum? Avamil öğrenmeye çalışıyorum. Anladın mı demek istediğimi? Sen demek istediğimi anladın. Başka anlamayacak. şöyle söyleyelim. Avamil nahiv ilminin içindekiler bölümüdür. Biz nahiv ilminin öncelikle neyle başlıyoruz? Avam ile başlıyoruz. Çocuk onu öğrendiği zaman aslında nahiv ilmine dair pek bir şey öğrenmiyor. Ama nahiv ilminin içindekiler bölümü, nahiv ilminde ne görece zihninde derli toplu oturuyor. Ondan sonra o, o onun içini doldurmaya başlıyor. Aynı bunun gibi ben herhangi bir kitap aldım. Mesela Kur'an'a psikolojiyle bakmak. Hemen içindekiler bölümüne bir bakarım. Kaç bölümden oluşuyor? Yazar beş ana bölümü ayırmış. Her bir ana bölümü üç bölüme ayırmış. İçindekiler bölümü güzelce zihnimde oturttuktan sonra kitap okumaya başlar. Tamam Ha işte aynı bu metodu... Biz Kur'an üzerinde de uygulayacağız. Kur'an'ı bir kütüphaneye benzettik. Sureleri birer kitaplara benzettik. O surenin içindekiler bölümüne bir bakacağız. Ben ne zaman tefsir dersi yapacak olsam öncelikle o sureyi güzelce bir tanıtırım. Talebe belki surenin içerisinden veya dinleyici belki surenin içerisinden birçok ayete vakıf değildir ama artık surenin Bütünüyle ne anlattığını, ne anlatmaya çalıştığını, ne vermeye çalıştığını daha sureye, tefsir dersine başlamadan kavrayacaktır. İşte biz bir de böyle mukaddime yapacağız. Böyle mukaddime yapacağız. Enam suresinin içindekiler bölümünü oluşturacağız kendimize göre. Yani Enam suresinin fihrisini oluşturacağız. Daha sonra da birinci ayetten Elhamdülillahillezi halakas semavat vel ard diye başlayacağız. Uzun uzun gideceğiz. Sadece İmam Begavi'nin tefsirinden okumakla kalmayacağız başka tefsirlerden öğrendiğimizi ya da Rabbimizin bize öğrettiğini burada mutlaka aktaracağız. Özellikle tefsirde yani Kur'an'ı okurken Kur'an'ı anlarken evet seleften asla ama asla bağımsız olmamak gerekiyor ama kendi andan da bağımsız olmamak gerekiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا o dendiği zaman Selef, Mekkeli müşrikler veya inkar eden Yahudileri anladığını bilmek gerekiyor. O ayetin onlarda onları kastettiğini bilmek gerekiyor. Ama günümüzde de Kemalist, ulusalcı, Atatürkçü kafirlerden bahsettiğini de bilmek gerekiyor. Allah'a şirk koşanlar dediği zaman, Selef, Allah'la arasına aracılar koyan Mekkeli müşriklerin kastedildiğini söyleyecek, selefin asarını tefsirde mutlaka bunu bilmek gerekiyor ama günümüzde hakimiyeti Allah'a değil de kendileri gibi bir beşer olan kullara veren müşriklerle de o ayetteki o zamirin şu an oraya gittiğini de ne yapmak lazım bilmek gerekiyor tefsirde düşünebilecek en büyük hata en büyük hata iki hata bir selefin kavillerinden bağımsız olmak birinci hata tamam, ne oldu hapşırabilirsin sorun değil Hı. selefin kavillerinden bağımsız kalmak birinci hata Kur'an'ı sadece oraya hapsetmek günümüze göre yani burada bugün sana ne anlatıyor bunu görmemekse nedir ikinci hatadır biz Allah'ın izniyle Rabbimizin bize öğrettiği kadarıyla da bunları yapmaya çalışacağız evet bu şimdi mukaddimenin mukaddimesi oldu Mukaddemenin mukaddimesi oldu. O halde biraz Kur'an üzerinde konuşalım bu derste. Kur'an nedir, ne değildir bir şey yapalım. Tefsir kitaplarına, usul kitaplarına baktığın zaman Kur'an'ı şöyle tarif eder. Allah Subhanehu Teala tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Cebrail aleyhisselam vesilesiyle indirilen, tilavetiyle taabbut edilen, Fatiha'dan başlayıp nasta biten Allah'ın muciz kelamıdır şeklinde veya buna birkaç sıfat ekleyerek veya birkaç sıfat çıkartarak böyle tanımlar yapılır. Ve aslında şöyle başlar. E, malumun tanımı yapılmaz. Mesela güneşin tanımı var mıdır yoktur. İşte e, ayın tanımı yani ay şudur şeklinde bir tanımı yoktur. Çünkü malumdur. Malumun ne yapılmaz? Tarifi yapılmaz. Bundan dolayı da Kur'an'a bir tarif gerekmez. Ama Kur'an'ın vasıflarını ve özelliklerini belirtme adına Kur'an nedir dendiği zaman ee, tarif etme değil de vasıflarını ortaya koyma adına bir tarif yapılır. Bu tarifte karşımıza çıkan en önemli nokta birincisi Arapça olmasıdır. Şimdi biz Kur'an üzerine bir mukaddime yapacağız. Bu mukaddimemiz ne üzerine olacak? Kur'an'ın Kur'an'dan faydalanmak için ne yapmamız lazım? Bunun üzerine bir mukaddim olacak. Yani bir talep olarak ben veya bir avam olarak ben. Veya bir hoca olarak ben. Bir kadın olarak ben. Bir yaşlı olarak ben. Ben bu Kur'an'dan nasıl faydalanabilirim? En nihayetinde Kur'an-ı Kerim huden lil değil midir? Huden, hidayettir. Yani bir hidayet aracıdır. Yani hidayet vesilesidir. Seni Rabbine götüren, seni Rabbine ulaştıran, seni dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştıran bir vesiledir. Peki bugün baktığımız zaman, Gerek kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen insanlık. gerekse Müslümanlar Kur'an'ın hidayetiyle niye hidayetlenemiyor? İşte biz kendimizce buna dair ne yapacağız? Birkaç şey söyleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtelim ki şunu söyleyelim ki Kur'an'ın Kur'an'a karşı bizim sorumluluklarımız nedir bunu bilmiyoruz. Veya yanlış biliyoruz ya da eksik biliyoruz. Kur'an'a karşı sorumluluklarımız nedir? Bir insanın bir nesne karşısındaki sorumluluğu sadece bir tane olmayabilir. Mesela erkeğin eşine karşı veya kadın eşine karşı birden çok sorumluluğu olabilir. Talebenin hocasına, hocanın talebesine karşı birden çok ne olabilir? Sorumluluğu olabilir. İşte bir Müslümanın da Kur'an'a karşı birden çok sorumluluğu vardır. Birden çok sorumluluğu. Kur'an'a karşı sadece bir tane sorumluluğumuz yoktur. Mesela ha ezberlediğin sureyi hafızanda tutmak Kur'an'a karşı bir sorumluluktur. Onu anlamaya çalışmak Kur'an'a karşı bir sorumluluktur. Onunla tedavi olmaya çalışmak Kur'an'a karşı bir sorumluluktur. Kur'an'ın karşı bizim görevimizdir. Onu sadece okumak, sadece okumak, tamam mı? kıraat etmek... Kur'an'a karşı sorumluluklarımızdan bir tanesidir. İşte tüm bu sorumluluklar bir arada beraber değerlendirildiği beraber işte yerine getirildiği zaman Kur'an'dan faydalanacaksın. Ama bu sorumlulukları mesela onunla korunmak için onunla şifa bulmak için Kur'an'a yaklaşmadığın zaman sen hastalıklarına Kur'an'la şifa bulamayacaksın. Çok iyi Kur'an'ı çok iyi anlayan birisi olacaksın ama hastalıklarına ne yapamayacaksın? E, şifa bulamayacaksın. Tamam mı? Bundan dolayı bir Kur'an'a karşı sorumluluğumuz nedir sorusunun cevabı verilmesi gerekir. Kur'an'a karşı e, sorumluluklardan bir tanesi bizim onu hafız etmemizdir diyelim. Ve sadece bu olduğunu zannedelim. Kur'an'a karşı bizim tek bir sorumluluğumuz var onu ezberlemek. Evet ezberleriz. Güzel de bir hafız oluruz ama o ezberlediğimizde ne hidayet buluruz, ne şifa buluruz, ne de rahmet buluruz. Çünkü görevi eksik yerine getirdik. Nakıs bir e, amel işledik. Bundan dolayı bir, bizim Kur'an'a karşı görevimiz nedir? Bunu mutlaka ama mutlaka iyi tayin etmek gerekiyor. Bundan önce de şöyle bir söz söylemek gerekiyor. Kur'an'a karşı görevlerimizi yerine getirmeden önce Kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Çünkü Kur'an gökyüzünden Allah subhalla ve teala tarafından indirilen bir rahmettir. Tıpkı niye benzer? Yağmura Yağmur benzer. Evet tıpkı değil mi? Tıpkı yağmura benzer. Yağmura benzeyen bu Kur'an'ın hidayet verebilmesi için, sana faydalı olabilmesi için kalbin onu kabule hazır hale getirilmesi gerekiyor. Cümleyi tekrar ediyoruz. Kur'an'ın bir insana, bir topluma, bir kavme fayda verebilmesi için kalbin onu kabule hazır hale getirilmesi gerekiyor. Tıpkı nasıl ki yağmur yağmadan önce bir arsayı, bir tarlayı, bir toprağı o yağmuru kabule hazır hale getirdiğimiz gibi, işlediğimiz gibi aynen kalbimizde ne yapmamız lazım? Hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili onlarca ayet vardır. Sen ancak şöyle şöyle kimselere işittirebilirsin diyor. Ama ölülere gelince onlara sen işittiremezsin diyor. Enam suresini okuyacağız mesela böyle bir ayet. Ölüler dedi kalpleri hidayete hazır olmayan kimseler. Yağmur ne kadar yağarsa yağsın. Beton veya çamur veya kurak bir alana veya ne bileyim bataklık bir alanda... O yağmur, o toprağa hiçbir, o yeryüzüne, o zemine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Oradan hiçbir şey, hiçbir güzel bitki, nebat geçmeyecektir. Bundan dolayı öncelikle kalplerimizi Kur'an'a hazır getirmemiz gerekir. Hazır hale getirmemiz gerekir. Menheş dersine de anlatacağız. Daveti de böyle kimseleri götürmemiz gerekir. اما men جاك يسع و هو يخش yani daveti de böyle kimselere götürmemiz gerekir. Bu demek değildir başkalarına götürmeyeceğiz. davette öncelikle bunları seçilmesi gerekir. Kalpler hazır, adam hazırlamış bekliyor. Yani toprak hazırlanmış, yağmuru bekliyor. Yağmur yağdığı zaman hemen ne yapacak? Nebat verecek. Derdi olana götürmek gerekiyor. Araştırma içinde olana götürmek gerekiyor. Rabbini arayana götürmek gerekiyor. Çünkü Kur'an onlara fayda verecektir. Kur'an onlar için hidayettir. Diğerler için hidayet değildir. Peki hocam niye bunlara daveti götürüyoruz? Onu da işte ileride Enam Suresi derslerinde göreceğiz. O halde biz bir Kur'an'a karşı görevlerimizi bilmemiz gerekiyor. Ama bundan önce bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Kalbimizi Allah'ın kelamına, Allah'ın sözüne hazır hale getirmemiz gerekiyor. Eğer kalp hazır değilse, eğer kalp Allah'ın zikrine karşı yeterince hazırlığı yapmamışsa o hidayetten verim alamayacak. Ya da kim ne kadar güzel kalbini hazırlamış ise o kadar güzel hidayetten ne yapacaktır? Verim alacaktır diyoruz. Bunu bitirdikten sonra yani öncelikle kalbimizi hazırlayacağız. Bitirdikten sonra Kur'an'a karşı görevlerimiz birincisi <gülüyor> Kur'an'ın tarifinde dedik ki Kur'an'ın arabiyen diyor değil mi? Kur'an'ın tarifinde Arapça dedik. Birincisi meal Kur'an değildir. Günde 100 sayfa, 200 sayfa, 300 sayfa meal okuyan kimse Kur'an okumamıştır. O sadece meal okumuştur. Önce bunu bileceğiz. Kur'an'a karşı görevlerimiz dediğimiz zaman işte o Arapça olan la buna karşı görevlerimizden bahsediyoruz. Yoksa meala karşı görevlerimizden bahsetmiyoruz. Meala karşı görevlerimiz, diğeri kitaplarlar nasılsa bir görevim varsa anlamak için ne yapman gerekiyorsa bu böyledir. Kur'an dediğimiz zaman ne anlaşılması gerekiyor? Meala anlaşılması gerekiyor. Şey, Arapçası anlaşılması gerekiyor. Kur'an'a karşı birinci görevimiz onu okumaktır. Onu öğrenmektir. Onu en güzel şekliyle, tecrühtiyle, harflerin, çıkışlarına olabildiğince dikkat ederek tam anlamıyla yapamayabiliriz. Bugün bir Kürt Türkiye'de yetişiyor ama Türkçe'yi aksansız konuşamıyor. Yıllarca Türkiye'de kalan bir İngiliz konuştuğu zaman hemen onun İngiliz olduğunu anlayabiliyoruz. Bir Türk ne kadar iyi İngilizce bilirse bilsin konuştuğu zaman onun Türk olduğu hemen ne yapabiliyor? Anlaşılabiliyor. Bir kavmin dilini onlar gibi birebir Çıkartmak belki de mümkün olmayabilir. Ama Allah Subhanahu ve teala'nın bize yüklediği görev gücümüz miktarıncadır. Gücümüz miktarınca kıraatıyla, tecrütiyle, ile Kur'an'ı en güzel şekilde ne yapmaya çalışmak lazım? Okumaya çalışmak lazım. Bizim başımıza gelen en büyük musibet Kur'an üzerinde gelen en büyük musibet aslında iyi niyetle şöyle bir düşüncen ortaya çıkması lazım. Kur'an anlamak için indirildi. Onu anlamadan okumanın hiçbir faydası yoktur diyerek insanları Kur'an'dan ala koyup yani Arapçadan ala koyup sadece ne anla baş başa bırakmak bence bizim başımıza gelen en büyük musibetlerden bir tanesidir. Ben bir gün Suriye'de Suriye savaşı ilk başladığı zaman büyük bir kalabalıkta bu Kur'an üzerine sohbet etmiştim demiştim ki orada sabah namazından sonra veya sabah namazından önce kalkıp Kur'anı açıp güzel bir sesle Arapçasından ve duha ve leili ida ve yavaş yavaş sakin sakin okumazsanız Kur'an'dan hidayet bulamazsınız demiştim. Orada da örnek vermiştim adam 20 yıldır Müslüman ama daha Kur'an'ı yüzünden okumasını bilmiyor düzgün okuyanmıyor diye örnek vermiştim daha sonra şehit oldu Allah ona rahmet etsin bir abimiz baktım dağlarda falan böyle gizli gizli Kur'an okumaya çalışıyor 20 yıldır Müslüman ama yüzünden Kur'an okumayı bilmiyormuş bizim Müslümanlar olarak başımıza gelen en büyük musibet Kur'an'ı iyi niyetli bir düşünceydi belki de bu. Kur'an'ı anlamamız lazım. Biz anlayalım diye Kur'an indirildi. Anlamadığınız bir metni okumanın bize ne faydası var cümleleriyle Kur'an'ı terk etmek oldu. Gerçekten etrafına bak 3 yıllık, 5 yıllık, 8 yıllık Müslümanlar daha yüzünden düzgün bir şekilde Kur'an okumayı bilmiyorlar. Yüzünden Kur'an okumak yüzünden Kur'an okumak ve Kur'an ile Arapçaya kastediyorum. Bu ifadeyi kastediyorum. Yoksa biz senin göğsünü açmadık mı? Bunu kastetmiyorum. Bir Müslümanın ilk başlaması nereden başlayalım diyorlar ya. Hocam ilim tahsil edeceğiz. Nereden? Güzel bir şekilde Kur'an okumayı öğrenmekten başlamak gerekir. Her Müslümanın mutlaka ama mutlaka güzel bir şekilde mahreslerine dikkat ederek Tecbitine dikkat ederek öyle değil mi? Bir düğüne gidiyoruz. Bir cemaatin düğünü. Cemaatin emri çıkıyor veya işte ikinci adamı çıkıyor. Nasihat edecek. İşte Kur'an okuyor. Veya Kur'an'dan birkaç ayet okuyor. Veya ne bileyim işte e, Hutbetül Hacı okuyor. Başından sonuna kadar yanlış. Kur'an'dan bir ayet okuyor başından sonuna kadar ne? Yanlış. Öncelikle bir Müslüman olarak güzelce Kur'an öğrenmemiz gerekir. Arapçasından yani Arapça olarak tekrar tekrar ediyorum ki aslında Arapça Kur'an öğrenmemiz gerekiyor ifadesi yanlış. Elmallah Hamdi yazar demiş ya, -hey Ahmak Türkçe Kur'an mı olur demiş. Sabah kadar Türkçe Kur'an okudum demiş birisi. O da öyle demiş. Türkçe Kur'an mı olur? Kur'an Arapça olur. Onun sıfatı odur. Ama Bizde Kur'an dediğimiz zaman akla meal geldiği için her seferinde Arapça Kur'an diye ben özellikle tasrih ediyorum. Şimdi burada bir itiraz gelecek. İtiraz gelmeden önce bir kısmını yapmamız lazım. ispat etmemiz, izah etmemiz lazım. Ne itiraz gelecek? Anlamadan okumanın bir faydası var mı şeklinde. Ben de diyeceğim ki Kur'an'ı senin anlamına gerek yok. Kur'an'ın içerisinde bilmediğin hiçbir şey yok ki. Bugün bir avam, en basit bir avamın. Kur'an neden bahsediyor? Cennetten bahsediyor ve cennet nimetlerinden bahsediyor değil mi? Avam onu biliyor. Kur'an cehennemden ve cehennemin azabından bahsediyor. Bunu bilmeyen var mı? Kur'an Allah'a ibadetten ve ona şirk koşmamaktan bahsediyor. Bunu bilmeyen var mı? Kur'an erdemli davranmaktan bahsediyor erdemli davrananların güzel iş yapanların, salih amel yapanların cennete gideceğinden bahsediyor bunu bilmeyen var mı? Kur'an kötü iş yapanların e, yanlış işlerde bulunanların kıyamet gününde mutlaka cezasını çekeceğinden bahsediyor bunu bilmeyen var mı? Kur'an-ı Kerim geçmişte kavimlere Allah'ın uyarması için peygamberler gönderdiğinden bahsediyor o kavimler inatçı olduğundan bahsediyor bunu bilmeyen yok bundan dolayı Kur'an'ı anlamak demek içindekileri öğrenmek demek değildir. Kur'an'ı anlamak demek ne demek? Ben bazı kitaplar tavsiye edeceğim. Onları okuyacağız inşallah beraber. onlar da mutala edeceğiz. Ee, Kur'an'ı anlamak demek ne demek? Önce bunu anlamamız gerekir. Kur'an bir öğreti kitabı değildir ki içindekileri öğrenesin. Kur'an bir biyoloji kitabı değildir ki onu anlayıp içindekileri öğrenesin. Kur'an'ın içerisinde aşağı yukarı hemen hemen her şeyi sen zaten biliyorsun. Getirin buraya mesela bir avam getirin. Müslümanların yaşlılarından veya gençlerinden hiçbir ilm tahsil etmemiş birisini getirin koyun. Kur'an'ı başından sonuna kadar üç kere Türkçesinden okusun kapatsın. Yeni ne öğrendin dediğim zaman bir şey söyleyemeyecek ki bana. Bilmediği bir şey öğrenmeyecek. Çünkü Kur'an bir öğreti kitabı değildir. Bir şey öğretmek için indirilmemiştir. Kur'an uyarıcıdır. Kur'an hatırlatıcıdır. Kur'an öğüt vericidir. Mesela ben sana öğüt veriyorum. Ve faydalı da oluyor verdiğim öğütler. Mesela ne diyorum? Zamanını iyi kullan. Zamanını iyi değerlendir. Bir talebe için en önemli sermaye zamandır. Şimdi sen bunları bilmiyor musun zaten? biliyorsun ama ben sana yine öğüt veriyorum ve bu öğüt faydalı oluyor mu yine oluyor mutlaka işte Kur'an böyle bir kitaptır Kur'an sana bir şey öğretmez diyorum ki ne yapıyorsun ezberi yapmıyor ezberini çok tekrar et çok tekrar etmen gerekiyor defalarca tekrar etmen gerekiyor tamam. bu bildiğin şey belki de ameli bakımdan unutmuş olabilirsin artık ezberlerini çok tekrar etmiyorsun ben sana bunu hatırlattığım zaman bu noktada öğüt verdiğim zaman bu sana faydalı oluyor halbuki bildiğin şeydir Bundan dolayı Kur'an bir biyoloji kitabı değildir. Biyoloji kitabını açarsın, okursun. Mitokontri hücrenin enerji ocağıdır. Öğrendin mi? Bunu bir daha okumana gerek yok. Bunu öğrendin artık. Defalarca okumanın bir anlamı yok. Defalarca bilmenin bir anlamı yok. İşte coğrafya kitabını açarsın, okursun. İşte Akdeniz'in iklimi maki. Maki bitki örtüsüne sahiptir. Öğrendin. Bir daha bunu okumana gerek yoktur. Mesela biz Kaltürü ne daha? 200 kere mi okuyoruz? Ayda bir kere mi hatmediyoruz? İşte 15 günde bir kere baştan yok. Okuduk öğrendik artık. İkinci veya üçüncü defa okumanın çok da bir faydası yapmayacaktır? Olmayacaktır yani değil mi? Çünkü onlar öğreti kitaplardır. Bir şey öğretmek için indirilmiştir ya da bir şey öğretmek için kalem alınmıştır, yazılmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim sana bir şey öğretmek için değil, bir şeyi bilmen için değil, bir şeyi öğrenmen için değil, sana öğüt vermek içindir, bir öğüttür, bir hatırlatmadır, bir uyarıcıdır. Bundan dolayı senin öncelikle Kur'an'ı sanki bir öğreti kitabıymış gibi defalarca mı defalarca mealinden okumanın fazla bir faydası yoktur. Pek de bir manası yoktur. Senin çok yapman gereken bir Belirli zamanlarda belirli vakitlerde sesini çok kısmadan böyle değil. Ya da sesini çok yüksek bağıra bağıra değil. Sadece kendini duyacağın kadar güzel sesle uzun uzun Kur'an'ı kıraat etmen gerekir. Senin Kur'an'a karşı birinci vazifen budur. Oldu mu burası? Burası oldu. O halde her Müslüman şunu bilmelidir ki her Müslümanın Kur'an'dan hidayet alabilmesi için, Kur'an ile hidayet bulabilmesi için, Kur'an'dan faydalanabilmesi için, Kur'an'ın aydınlığında yürüyebilmesi için birinci yapması gereken, en başta evveliyatla yapması gereken Kur'an'ı her gün belirli bir miktar, en az bir cüz, en az bir cüz mutlaka Kur'an'ı okuması gerekiyor. Gece okumak faydalıdır. Ee, gecenin üçte birini okumak faydalıdır. Seher vakitlerinde okumak faydalıdır. Sabah namazından hemen sonra okumak nedir? Faydalıdır. Ee, ve diğer vakitlerde de okumak faydalıdır. Ee, devamlı okumak en faydalı olandır. Yani... Durduğunuz yerde devamlı Kur'an okuyabilirsiniz. Kur'an ile yine kastettiğimiz Arapçadır. Eğer bunu okuyacak durumumuz yoksa hemen bunu okuyacak bir şekilde öğrenmemiz gerekir. Bizim birinci vazifemiz Kur'an'a karşı budur. Hocam anlamayacağız, anlamana gerek yok. Şimdi peki bunun nasıl bir faydası olacak? Bize ne faydası olacak? Dediğimiz gibi Kur'an kalbe hitap eden bir kitaptır. O kadar çok rivayet geliyor ki, Mekkeli müşrikler gizli gizli Kur'an'ı dinlemeye geliyorlar. Ne anlattığını anlamak için mi? Değil değil mi? Mesela ayeti duyup da hemen Müslüman olan, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla ilgili ikinci bir rivayet var biliyor musun? Kâbe'nin örtüsüne saklanmış Bunlar, ha, ha, Hakk'a suresini okuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hu bi kavli şair. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا Şimdi burada bir şey öğrenmedi. Hazreti Ömer o kavlin e, insan kavli olmadığını zaten biliyor. Kâhin kavli olmadığını zaten biliyor. Arap zaten bunu biliyor. Bunun karşısında aziyet içerisinde olduğunu zaten biliyor. Hazreti Ömer bunu dinlemekle yeni bir şey öğrenmedi. Ama kendisine öğüt geldi. Bildiği bir şey ona tekrar hatırlatıldı bildiği bir şeyle öğüt verildi hemen ne yaptı bunu duyunca Müslüman oldu böyle birçok rivayet vardır çünkü Kur'an-ı Kerim sözlü kültürün ürünüdür yani sözlü kültürün sözlü kültüre ait bir dönemde nazil olmuştur masa başında yazılmış bir kitap değildir bundan dolayı Kur'an-ı Kerim dinlenilir okunmaz ne yapılır? Dinlenilir. Dinlenilen, okunan bir metin değildir Kur'an-ı Kerim. İlk indiği zaman öyle değildi. Dinlenilen bir metindi. <gülüyor> Onu dinleyin diyor değil mi? Kur'an dinlenilen bir metindir. Okunan bir metin değildir. Tıpkı ne gibi? Şiir gibi. Tıpkı marş gibi. E, Tabi benzetmelerde hata olmaz sadece anlaşılsın diyorum. Şarkı türkü gibi. Yani sen bir marşı alıp işte böyle, bunun bir faydası var mı? Ya da İstiklal Marşı'nı açıp da bir Türk okuduğu zaman ya da bir şarkıyı okuduğu dinle. E, mesela bir şarkı sözlerini herkes şarkı dinlemiştir. Bir kitaba yaz ver alın okuyun den. Bunun hiçbir etkisi kişi üzerinde olmayacaktır. Çünkü sözlü kültür onu okumak için değil onu dinlemek için vardır. Yazılı kültür onu okumak için vardır. İşte biyoloji yazılı kültürün ürünüdür. Açarsın okursun. E, tefsir ilmi e, yazılı kültürün ürünüdür. Açarsın okursun. İşte usul ilmi yazılı kültürün ürünüdür. Tarih ilmi yazılı kültürün ürünüdür. Açarsın okursun. Ondan etkilenmeyi falan beklemezsin. Kalbin onunla coşmasını falan da beklemezsin. Açarsın okursun. Öğrendikten sonra bırakırsın. Bir daha da ona dönmeye gerek yoktur. Yazılı kültürün farkı budur. Sözlü kültüre gelince o okunmaz o dinlenilir. Defalarca dinlenilir. Ruh haline uygun olan şeyler dinlenilir. Anladın değil mi? Ruh haline uygun. Her dinleyişte kalbin coşar. Tamam Kendini kaybedersin. Başka bir aleme geçersin. Adam işte arabes dinliyor, kendini kesiyor öyle değil mi? Tamam. Ve kendine geldiğinde benim yani bizim mahallede oturanlar vardı buralar falan böyle her taraf işlettin. Kese kese kendisini adam ama kendisinden geçmiş. Ya da bir şiir okunduğu zaman öyle değil. Mesela 10. yıl marştan okunduğu zaman Kemalistere bakıyorsun. başka bir aleme geçiyorlar. Sözlü kültürün şeyi budur zaten. Sözlü kültürden beklenilen budur. İstiklal marşı niçin yazılmıştır? Her defa okunuşta Türklere milliyetçilik. Yani yazan kişinin belki meramı bu değildir de. Bunun işte her sabah okullarda öğretilmesi işte andımızın her sabah okullarda söylenilmesinin sebebi kalplere oradaki bilginin ya da orada verilmek istenilen mesajın kalplere iyice nakşedilmesidir bilerek buralardan örnek veriyorum ki buralardan Kuran okumanın Kuran'ın sözlü, sözlü kültürün önemini ne yapın? Allah'ın diye. Allah'ın değil mi? Bundan dolayı Kuran defalarca ve defalarca güzel sesle Güzel sesle okunmalıdır. Bunu ben bu konuda iddialıyım. Hiçbir şey yapmadan bir altı ay sadece dediğim gibi Kur'an okuyun. Amellerinizdeki değişikliği görürsünüz. Hocam hiçbir şey anlamadık. Anlamanıza gerek yok. Siz Kur'an'ın içerisindeki bilgiyi zaten biliyorsunuz. İnsanlar Kur'an'ın vermek istediği mesajı zaten biliyorlar. İnsanlar Kur'an içerisinde domuzete haramdır yazıyor değil mi Kur'an içerisinde bilmeyen var mı? Musa aleyhisselam Firavun'a peygamber olarak gönderilmiş, Firavun'u davet etmiş, Firavun inkar etmiş ve boğulmuştur. Kur'an içerisinde bu yazıyor mu? Var mı bilmeyi? Herkes biliyor. Mesela yalan söylemek haramdır. Kur'an içerisinde yazıyor mu bu? Yani herkes biliyor bunu. Kur'an'ı başından sonuna kadar Türkçesinden 500 kere okusan yeni bir şey öğrenmeyeceksin. Ne öğreneceğini biraz sonra söyleyeceğim ama. Yeni bir şey öğreneceksin de ne öğreneceğini söyleyeceğim. Yeni bir şey öğrenmeyeceksin. Peki ne yapman gerekir? Kur'an'ı defalarca ama defalarca Arapçasından tekrar ediyoruz. Güzel bir sesle duyacağın kadar böyle içinden hiç kimsenin duymayacağı kadar değil. Veya sanki sağra işittirirmiş gibi bağıra bağıra da değil. Refahlarca okuyacağım. Hani sahabeden gelen biz önce imanı öğrendik sonra da Kur'an ile imanımızı artırdık ayetleri kavulleri var ya işte bu okumayla artmıştır. Mesela sahabe ilk dönemden hangi sorular okumuştur? Tekvir suresi. ne öğrenecek orada? Değil mi? Yani öğreneceğim bir şey yok ki tekvir suresinde. Yani mesela bizim ilim tedrisatımızda tekvir suresinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü bize öğreteceği bir şey yoktur. İşte mesela Şems suresi. Fecr Suresi. Bunu okuyup da öğreneceğim bir şey yok. Peki sahabe bunun niçin defalarca tekrar etmiştir? Bir düşünsene. Mesela daha da canlı bir örnek vereyim ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden Kur'an dinlemeyi seviyor değil mi? Ne öğreniyor? Kur'an kendisine indirilen kişi, Kur'an'ı en iyi bilen kişi. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun namazlarında Kur'an okuyor. Bazı ayetler geldiğinde defalarca tekrar ediyor. Ne öğreniyor? Çünkü Kur'an bir öğreti kitabı değildir. Tıpkı bizim bir marşı defalarca söylememiz ve onunla kalbimizin mutmain olması gibi ya da bir başkasının bir şarkıyı defalarca dinlemesi ve onunla zevk alması gibi Kur'an'ın daha doğrusu sözlü kültürün etkisi kalp üzerinedir. Kur'an'ın etkisi kalp üzerinedir. Bu etkinin Hasıl olabilmesi ise ancak ancak onu defalarca ama defalarca ne yapmakla okumakla mümkündür. Oldu değil mi burası? Burası oldu. Peki bir sonraki ders buna devam edelim inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alem.